İşte üniversitede bir kez tanıştık. Şinası yok biliyorsunuz ama bir daha dinleyin. Bu arkadaş, ben dedi öldükten sonra dinleyin, çok ilkel görüyorum dedi. <gülüyor> i̇lkel, yani ilk insanlar buna inanır. Böyle bir asırda, böyle bir şeye inanılmaz. Neden bağırıyorsun dedi, ilkel görüyorsun? Dedi yani ya, ben sana, Allah aşkına kalacak şey bu? toprağıydı zaten dedi. Benim atomlarım, protonlar, protonlarım. <gülüyor> yani ben bununla baktım. Yakın boşluk. Proteinlerim toprakla, protonlarla da karşıyor. Artık ben bir toprakım. <gülüyor> evet sen bir topraksın. Sen anladı ya <gülüyor> zaman. Benim toprağımda otlar çıkacak dedi. O çıkar. <gülüyor> Bir inek geçen yer hafta da sabah da ne sallıkta? de sallık başı var, şimdiki dükkanlar saraylar var. Demek ki bir zamanda sallık başı. Sonra arsa oldu. koyunlar okulamış. Doğru. Dedi bir inek dedi benim o çocuklarım gelecek, yiyecek, benim atomlarım ineğe geçecek dedi. İnekte dedi, devam edecek benim hayatım. Doğru. Bir keşi yiyecek keşiye gidecek, bir koyun yiyecek koyuna gidecek. Benim atomlarım dedi başka bir canlıda vasife görmeye başladı. Doğru söylüyorsun Şinası. Gerçekten çok ilmiyip konuştum. Tabii <gülüyor> ona böyle dinledik ya. Adamı dinlettirmekse evvela dinleyeceksin. Dinlemesin bilmezsen dinlettiremezsin. Dedim Şinası kaç yaşındasın abicim? Dedi 25 yaşındayım. Dedim 26 sene evvel. Mesela sen neredeydin? Durdu biraz. Yoktum dedi. Vardım ya Şinası. Gene varttın da dedim. Hatırlamıyorsun tabii. <gülüyor> Nasıl dedim. Sen dedin bir ıspanaktın. <gülüyor> Tek bilet peşiydi. Nasıl? Bak dedim, baban olacak adam. Doğurt dış banağı yedi. Benim kapçesini yedi. Peşinin kızartmasını yedi. Babanın damarında siperm oldu. Sonra annene intikal etti. Kur'an-ı böyle anlatıyor. Ne Biz anlatmıyoruz. Bakkal da anlatıyor. Kur'an-ı Asimşan kadar Annen'e intikal ettin, annen hoşak yedi, börek yedi, Kayseri'den gelen pastırmayı yedi, Kasım ablan gelen fasulyeyi yedi, Avlanya'dan gelen çikolata yedi, Amerika'dan gelen meskafeyi içti, sen annenin karnında güzel bişi nasip ettin. Nasip işittin, haberin oldu mu? Ama bu üniversitenin bahçesinde olmuyor şimdi, herkes dinliyor böyle. Bayağı kalkanlar, alt dışlayanlar, nara akanlar. <gülüyor> Haberin oldu mu olmadı? Gördün müşinası şimdi? O kadar dağılık yerlerden seni toplayıp güzel bir şinası yapan Allah, gene dağıttır, günü geldiği zaman yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor, ikinci defa mı? Tam bir de birinci defa. İşte birinci defa yaratan Allah dedim, ikinci defa daha kolay yarattık. Zaten onun için her şey kolaydır da, Kur'an'da da sizin iadeniz daha etmendir benim için duraklarınız. Ve o bizim anlayalım. Şöyle baktım, Teşekkür ederim dedi. Çok güzel bir yanıt versiniz dedi. Allah dedi yanıtınız kanıt vermeye başladı dedi. <gülüyor> ben bunu hocalara sordum bana gavur dediler Ne diyor. <gülüyor> sen, sen gavur dersen o sana yok asker diyor. Neden haciz? onu söylüyor. Hadsinden.